Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nevuzu billahi min şururi anfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ama abad, fi aybada Allah, itta kul Allah ve atiğu. İnnallah ma allazina ittaku, velazinahum muhsinun. Kal Allahü Teala azze ve jel fi kitabihi ilkereem. Awwabillahi min al-shaytanir raajim. Bismillahi al-Rahman al-Raheem. Menibine ilayh ve ittaku ve akimü وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sadakallahu'l-Azîm وَقَالَ اللّٰهُ تَعْلَى فِي آيَةٍ اُخْرَى Estağfirullah قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِئُونَ Sadakallahu'l-Azîm Sevgili kardeşler Ayetlere az sonra mana vereceğim Günde müminler olarak beş defa eda ettiğimiz namazı hakkıyla eda edip etmediğimizi değerlendirmemizi yeniden hatırlatmak istiyorum. E, huşu, bedenle ve kalple ikisiyle birlikte istenilen Allah'a karşı tazimdir. Kalbin huşu, korkmak, ürpermek, haşyet duymak, saygıyla manevi bir itaat hissine kapılmaktır. Bedenin huşusu ise boyun eğmek, tevazu ve saygıyı kuşanmaktır. Bunları nasıl yerine getireceğimiz konusunu gündeme getireceğim. Önce okuduğum ayetlerin malini şimdi tekrar vermek istiyorum. İlk okuduğum Rum Suresi 31. ayette Cenab-ı Hak Gönülden Allah'a boyun eğin, ondan hakkıyla korkun, namazlarınızı kılın ve müşriklerden olmayın der. Namazlarınızı kılın, ikame edin ve müşriklerden olmayın. Bu demektir ki, namazı ikame etmeyince müşriklerden olma riski büyük çapta söz konusudur. Namazı sadece şeklen e, eda etmek e, kurtuluş için yeterli mi değil mi? E, Mü'minin suresinin ilk iki ayetini hatırlamış oluyoruz. E, hutbenin başında okuduğum ayetin ikincisi de oydu. Kurtuluşa eren mü'minlerin özelliklerini anlatıyordu. E, muhakkak mü'minler kurtuluşa erer nasıl müminler namazlarında huşu sahibi olan müminler namazlarında huşu içinde namazını eda eden huşu sahibi kimseler böyle müminler felaha kurtuluşa erer diyor evet sevgili kardeşler namazın Allah'a yönelik bir ibadet olması söz konusu ama namaz bizim için emredilmiş. Allah'ın bizim ibadetimize, namazımıza elbette ihtiyacı yok. Peki niye emretmiş? Doktor hastaya niye ilaç tavsiye eder, teşvik eder? Kendisi için midir? İlacı kullanmayan doktora mı zarar vermiş olur? Dolayısıyla ibadetlere, namaza bizim ihtiyacımız var da Allah merhametinden dolayı lutfundan dolayı bu emirleri veriyor. Bir taraftan imtihan ediyor. Diğer taraftan bize lazım olanları emrediyor. Bize yasakladığı hususların da bize zarar verdiğini, o zararlardan bizi korumak için onları yasakladığını değerlendirmemiz gerek. O yüzden namazı fıkıh kitaplarında ifade edildiği şekil şartlarına riayet etmekle namazı ayağa kaldırmış olmayız. Namazı ikame etmiş olmayız. Onu şeklen eda etmiş oluruz. İşin ruh tarafı vardır. Kitaplarda yazılmayan, yaşanılması gereken, huşu dediğimiz taraf vardır. Namazı Şeklen, mekanik olarak, robot gibi rükû ediyoruz, secde ediyoruz. Ama esas istenen o ruhu yakalayamıyoruz. Allah'la beraber olmak, O'nun huzuruna çıkmak, O'nun randevusuna muhatap olmak, O'nunla görüşmek. Bu çok büyük bir haz vermesi gerektiği halde, Bilmem, içimizde namaz kılarken, kahve içer gibi, baklava yer gibi, işte sevdiği bir yiyecekle iç olduğu gibi haz duyan, lezzet duyan kimler var? Olanların alnından öpmek lazım. Ama olmadığı veya çok az olduğu bir vaka nereden biliyorsun denirse, e ben öyleyim de sizi de ayna olarak görüyorum. Hepimiz birbirimizden bu noktada pek farkımız yok. Çok dünyevileştik, namazımızda bile onlarca belki yüzlerce lüzumsuz konular aklımıza geliyor. Yani namazı kılarken sanki vergi verir gibi bir borçtan kurtulalım edasıyla kılıyoruz. Yani namazı kılıp da namazdan kurtulmak gibi bir anlayışı tümüyle terk etmek, namazla kurtulmanın yolunu bulmak gerekiyor. Bunun için namazlarımızı bir gözden geçirelim. Allah için pek fazla bir şey yaptığımızda yok. Bu namazlar bizi kurtarır mı, kurtarmaz mı? Öyle namaz kılanların namazı vardır ki yarın ahirette yüzlerine paçavra gibi çarpılacaktır buyruluyor bir hadis rivayetinde. Acaba bizim namazlarımız orada saray gibi, köşk gibi mik çıkacak yoksa paçavra gibi mi karşımıza geçecek? Namazımıza kendimiz not verelim önce. Allah beğenir mi beğenmez mi? Kendi namazımızı kendimiz beğeniyor muyuz? Kaç not veriyoruz kıldığımız namaza? Allah'ın razı olması için önce bizim o namazın güzel bir şekilde eda edildiğine kendimizin ikna olması lazım bir de Allah'a ikram ediyoruz Allah'a sunuyoruz o ibadetimizi tazimimizi Allah neye layıktır her şeyin en güzeline layık değil mi o görmüyor mu biz namaz kılarken kalbimizi okumuyor mu İçimizden geçeni bilmiyor mu nasıl davrandığımızı namazda nasıl huzur ve hudu ile yaklaştığımızı hissetmiyor mu İhsan yapılan şeyi güzel yapmak, güzellik sergilemek demektir. Namaz için, ibadet için olunca Allah'ı görür gibi güzelleştirmektir. Allah karşımızda ve biz onu biz onu görüyoruz ve ona saygımızı, ibadetimizi, teşekkürümüzü arz ediyoruz. Nasıl yaparız? titremez miyiz korkmaz mıyız huşu duymaz mıyız Duymaz mıyız Haşır suresi 21. ayet. Lev enzelna hadha'l-kur'an ala cebel le-ra'aytahu haşian mutasaddian min Dağlara taşlara indirseydik şu Kur'an'ı Allah korkusundan dolayı başka sebepten değil onlar paramparça olurdu ve kainatın akıllı varlığı efendi varlığı yani halifesi yeryüzünün ona indirilmiş ve hiç etki etmiyor gibi şarkı duyanların şarkıdan aldığı zevk kadar coşku kadar Kur'an'dan hisse almayacak ölü kalplere sahip olduk. Namaz kılarken hiç gözünüzden yaş aktı mı? Okuduğunuz ayetlerin anlamını genellikle bilmiyorsunuz ki onlar sizin gönlünüzde bir ürperti uyandırsın. Yani en önemli ibadete bile ne kadar önem veriyoruz. Ve o namazla ne kadar kurtuluyoruz? Kurtuluşa eren müminler dünya yönüyle de kurtulur, ahiret yönüyle de. Felahın hem dünyevi cephesi vardır hem uhrevi cephesi. Namaza çağrılırken haydin kurtuluşa denir. Hatırlayın dünyanın belki en büyük tağutlarından birisi ezanı Türkçeleştirirken bir kelimeyi Türkçeleştirmedi Allah kelimesini bile Tanrı diye tercüme ettiler Felah kelimesini bıraktılar Haydin namaza Haydin felaha Halk Allah'ı bilir ama felahı pek bilmez Türkçeleşmemiş Onu tercüme etmediler Neden? Çünkü insanların kurtulması onların derdi değildi. Kurtarıcılar insanları İslam'dan kurtarıyordu. Başka şeyden önce. Kurtuluş meselesi işte namazın kurtuluş olduğu ilan edilmemişti. Bunların hepsi arkasında başka zihniyetlerin yattığı bir anlayış. Eyvallah. İşte felâ namazla olacak problemlerimizin çözümü namaz ruhuyla olacak Allah'tan başka her şeye kadir olan bir güç yok ki ona dayanalım, ona güvenelim, ona kulluk, ona ibadet yapalım var mı bir cennet sahibi, cehennem sahibi var mı başka bir yaratıcı var mı bizim üzerimizde onun gibi hakkı olan başka birisi Varsa O'na yönelelim. Öyleyse biz Allah'ın kuluyuz ve O'nu tek ilah kabul eden insanlarız. Bunu da namazımızla göstermek durumundayız. Namazı huşu ile eda etmek için daha önce de söylediğim sözleri tekrar ediyorum. E, hayatımızı güzelleştirmek lazım önce. İşimizi Müslümanca güzelleştiremezsek evdeki hayatımızı Müslümanca güzelleştiremezsek sokakta yaşadıklarımızı bilgisayar, internet cep telefonu televizyon karşısında hayatımızı Müslümanca güzelleştiremeden namazda huşuyu sağlayamayız. Hayat bir bütün. Namazı güzel olsun, ahlakı bozuk olsun. Olmaz böyle bir şey. Namaz namaz ahlakımızı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir, o güzellik namazı huşu ile daha çok güzelleştirir. Karşılıklı böyle bir ilişki vardır. Ee, yoksa e, laikler gibi dini parçalamak, hayatı parçalamak, namazı güzel yapalım ama ticaretimiz bozuk olursa olsun. Olmaz böyle bir şey. Her şeyden önce Yaptığımızı ciddiye almak, önem vermek, i, i, mecburiyetimiz var. Ya bir ressam bir resim yaparken işi ciddiye alıyor, bir resim yapıyor. Bir futbolcu topa teperken bu işin sanatını ortaya koyuyor, hayatını veriyor. O kadar ilim gibi senelerce onunla uğraşıyor, hocası var, vesairesi var, tekniği var. Bir namazın bir usulü olmaz mı? Onu güzelleştirmek, top oynayanların topa nasıl tepileceğini önemsediği kadar önemsememek ne demektir? Ama yatıp kalkıyoruz namaz derken. Hareketlerimiz eyvallah. Bedenimiz belki namaz kılıyor. Ama Kur'an öyle demiyor. Akimus Salah Namazı ayağa kaldır kimdik dost doğru eda edin. Namazlarınız yerlerde sürünüyor. İkame edin onları. Kaldırın aya. Namazınızı ayağa kaldırırsanız namaz da sizi ayağa kaldırır. Yerlerde sürünmekten kurtarır. Namazımızı dost doğru eda etsek biz de dost doğru olacağız ve dost doğru bir devlet verecek Allah başımıza. Evet, okuduğumuz ayetlerin anlamını düşünmüyoruz. Ayette sarhoşlukla ilgili ayeti hatırlayalım. Ve la takrabu salate ve entum sukara hatta ta'lamu ma takulun. Namaza yaklaşmayın. Eğer sarhoşsanız. Sarhoş olduğunuz zaman nasıl bir sarhoşluk okuduğunuzu anlamayacak şekilde sarhoş olduğunuzda namaza yaklaşmayın. Sarhoşluğu nasıl tarif ediyor Kur'an? Okuduğunu anlamamak olarak. Hey sarhoşlar desem çok kaba söz söylemiş olurum. Eyvallah. Okuduğunuzu anlamıyorsanız bu sözü hak ediyorsunuz. kaba mı söyledim? Ben ayeti anlatmaya çalışıyorum. Okuduğunuzu anlayıncaya kadar böyle sarhoşken namaza yaklaşmayın. Namazdan kimseyi kovamayız. Kimsenin kalbini bilemeyiz. Kimsenin okuduğunun anlamını, bildiğini, anladığını hesaba çekemeyiz. Ama bir hesaba çekecek olan var. Bunu hatırlatırız. Niye okuyoruz Kur'an'ı namazda? Allah'ın kitabı Allah'a mı öğretiyoruz haşa? Niye okuyoruz? Kendimize nasihat etmek için. Okuduğumuz ayetleri anlayıp, idrak edip hayatımıza geçirmek için. Ama dilimiz okurken gönlümüz başka şeyler okuyor. Para sayıyor, mal satıyor, evine gitmiş çocuklarıyla meşgul oluyor. Sonra Allahu Ekber. Sonra Semi allahu li Kafa başka yerde. Hatta kaç rekat kıldı? Deneme yaptım bazı yerlerde. Namazda deneme olur mu? Eh olur dedim. Yani rükudan, pardon secdeden kalkarken, ikinci secdeden Oturur gibi tek biri getirdim. Hani biraz kalkar edasıyla tek bir getirilir ya. Bir de oturma üslubuyla tek bir getirdim. Birinci rekatta e, cemaat hep oturdu. Yani kimse birinci rekat kıldığının farkında değil. İmam kalkınaya demek ister gibi tek bir getirince kalkıyor. Oturulacak şekilde tek biri getirilince oturuyor. Cemaatin dörtte üçünden fazlası. Yani bu insan bırakın diğer huşu ile eda etmeyi kaç, kaç rekat namaz kıldığını bile imam hesaplayacak. Şoför o. İmam yanılsa e, cemaat düzelteceği halde e, bu tür durumlarımız var. Evet. Demek ki Allah'la sağlam bir irtibat kuramamışız. Sabah namazına nasıl kalkılır diye kitap yazıyor adam 2 milyon civarında kitap satışı oluyor. Tabii biraz rakamlarda da oynanılıyor, o da ayrı bir piyasanın problemleri. İnsanlar sabah namazına nasıl kalkılacağını kitaplardan öğreniyor. Sahabenin saati mi vardı alarmlı böyle kuruyorlardı da sabah namazına rahat kalkıyorlardı. Evet, onların alarmlı saatleri vardı gönüllerinde. Ve o kaldırıyordu onları iman denilen bir saat vardı sabah namazına mutlaka kaldırıyordu insanları saat 2'de uyanırsanız 5 milyon para var deseler uyanır mısınız uyanmaz mısınız sabah namazına uyanamayan insanlar özellikle öyle bir uyanır ki ama namaz o kadar önemli değil kıymetli değil Uyuyakalmışım, uyumuşum. Yani bir insan tekrar edeyim, saatine uyanamayabilir vesaire. Asabın uyanamadığı hemen hemen hiç söz konusu değildi. Bu saatle vesaireyle alakalı değil. Uykunun ağırlığı, hafifliğiyle alakalı değil bu. İmanın yeterliliğiyle alakalıdır. İş vakti unutuverdim namazını. Affedersin, tuvaletini unutmuyor ama. geldimi 5-10 dakika içinde eda ediyor. Tuvalete verdiği önem kadar önem vermiyor. İş yerinde vesairede namaz geçi veriyor. Veya izin vermezse kılmıyor. Allah'ın emrettiğini patronun izin verme şartıyla eda edecek. İzin vermezse, onay vermezse Allah'ın emri önemsiz kalıyor. Bir başkası onay verecek, izin verecek de ancak o zaman namaz kılınacak. Namaza dururken ellerimizi niye böyle yukarıya kaldırırız? kimi omuzlarının üstüne, kimi kulaklarına değirerek eller niye böyle yukarıya çıkartılır? Atarız dünya ile ilgili her şeyi arkaya. Bırakırız onları geride. Ve bir nevi dünyadan soyutlanmış melekler gibi namaza durulmuş oluruz. Namazdan önce zaten psikolojik bir hazırlığımız vardır, ruhi hazırlığımız. Namaz kılacağız. Benim randevum var. Allah beni kabul ediyor. Kulum diyor. Karşısına alıyor. Ve ben onunla konuşacağım. şimdi. Ona derdimi anlatacağım. Ondan isteyeceğim. Onun kelimelerini söyleyeceğim. Ona şükrümü, teşekkürümü sunacağım. Böyle bir heyecan içindeyim. İyi. Ve Allahu Ekber diyerek başka her şeyin küçük olduğunu, önemsiz olduğunu vurgulayıp Allah'tır büyük olan, önemli olan. Ne var, ne varsa geride. Ne varsa önemsiz. Namazda bir şeyler aklımıza geldi. Rükuda, vesairede, secdede. İyi dünyaya bir şey akla geldi. Arabam aklıma geldi, param aklıma geldi, çocuğum aklıma geldi. Allahu Ekber sık sık tekrar ediyoruz. Büyük değil onlar, önemli değil. Allah'tır büyük olan. Kendime hatırlatıyorum. Düşünceme hatırlatıyorum. Bırak onları diyorum. Bırak onlar beni kurtaracak şeyler değil. Allah esas bana lazım odur büyük olan başka büyük mü var? gençler falan takım daha büyük en büyük diye dursunlar aslında diye durmasınlar biz bir gol sevinci kadar Allah'ın yüceliğini haykıramıyoruz coşkumuzu ilan edemiyoruz veya o coşkuyu tadamıyoruz. Eskiden söylemişimdir. Bir futbol maçına gideceğim ama sakallı ihtiyar amca ne işi var maçta derler kınarlar diye gidemiyorum. O derbi maçlarından birine. Bir gitmek istiyorum. Niye? Bana ne? Hangi takım gol atarsa atsın. Ben Maçı seyretmeye değil, maçı seyredenleri seyretme gitmek istiyorum. Nasıl kendilerinden geçiyorlar? Nasıl o coşku? Nasıl huşu ile fenafit top oluyorlar? Topta fena fenal oluyorlar, yok oluyorlar. Kendilerine o kadar veriyorlar. Evet, bu huşu nereden geliyor? Alt tarafı bir top. Anlamadığım bir şey de herkes ona sahip olmak istiyor. Sahip olunca da tepiyor. Ya niye koşturdun alacağım diye, aldın da niye tepiyorsun? Neyse, kültürümüz o kadar bizim. İnsanlar böyle, sahip olduklarını genellikle teperler. Tepe tepe kullanırlar bazı şeyleri. Kıymetini bilmezler top yerine koyarlar ama soru sorulur, top mu onlarla oynuyor, onlar mı topla oynuyor diye. Biz namaza yine dönelim kimi saate bakıyor, saate dönüyor tamam namazı anladık ama iş daha önemli diyenler var içimizde, diye koysunlar onlarda. Evet Evet Namaz kılarken Rabbimiz bizi görüyor, biz onu görüyoruz gibi namazı eda edeceğiz. Namaz bir savaş meydanıdır. Şu mihraba mihrap denilir. Mihrap savaş yapılan yer demektir. Savaş yapılan yer, harp edilen yer. Ne alakası var mı diyorsunuz? Biz namazda bir savaş alanına geldik. Cephemiz burası bizim aynı zamanda. Şeytanla, şeytani düşüncelerimizle, şeytanın içimizdeki versiyonu olan hevamızla savaş yapıyoruz. Mücadele ediyoruz. Ama kim yeniyor? O savaşta kim galip geliyor? O belli değil. Şeklen belki biz. Ama zihnimize baktığımızda gönlümüze baktığımızda galip gelenin kim olduğu tartışılır. Başka zaman gelmeyen vesveseler düşünceler namazda bizimle beraber olur. Evet. Namazdaki ruku Allah'ın önünde huzurunda eğilmek demek. Onun emirlerine boyun eğmek demek. Sana teslim oldum İtaat edeceğim demek secde. Secde itaat anlamına gelir. Meleklerin secdesi insana itaat ile ilgilidir. Kur'an'da şeytana ibadet etmeyin denilir. Yani şeytana itaat etmeyin anlamında. Öyleyse rükûmuzu, secdemizi hayatımızda sadece Allah'ın önünde eğilmek, sadece O'na mutlak itaatimizi sergilemek, tazimimizi, şükrümüzü, teşekkürümüzü O'na yöneltmek için ibadete hazır olduğumuzu değerlendirmemiz icap ediyor. Bilmem, sayı olarak bilir misiniz? 10 Kasım'da Anıt kabiri ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu geçiyor. Bir günde sadece bir kişiye yapılan e, tören adına ne derseniz deyin. 1 milyonun üzerinde insan bir yere toplanabiliyor. Siz e, insanları namaz için toplasanız kaç kişiyi toplarsınız ama Tarkan çıksa bir şarkı söyleyeceğim dese kaç kişiyi rahatlıkla toplar. İnsanlarımız nereye gidiyor? Ve hepsine sorduğunuzda elhamdülillah Müslümanım diyorlar. Önce biz ne yapacağız? Namazla güçleneceğiz. Namazla güzelleşeceğiz. Ahlakımızı, yaşayışımızı namaz gibi yapacağız. Namazımızı da olması gereken gibi yapacağız. Gerisi mi? Gerisi Allah'ın yardımı kendiliğinden gelecektir. Ela inne ahsenel kelam ve eblagun nizam kelamullahil melikil azizil allam Kema kallellahu tebareke ve teala kelam. Ve iza el Kur'an festemilû le ensitû le allekum terhamûn. Auzu billahi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnna dîna îndallahi l-islâm, sadekallahu